arkası yarın Yapım Ankara Radyosu <Gülüyor> Anadolu Ateşi, 5. ve son bölüm. Yazan Miyase Sertbaruk, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar Şefika Berin Öney, Ferhunde Sema Aybars, Münazım Memduh Bey Murat Atak, İzzet Hakan Özgömeç, Sami Bey Bülent Türkmen, Zühre Serap Sağlar, Köylü Kadın Nurşen Girgin Koç, Komşu Kadın Ayşe Akın Sağ, Sofia Serpil Çağran, Rıza Mustafa Ali Sezam. Şefika. Tarihimizin en kara günleri yaşanırken İstanbul'daydım. Vatanımız itilaf devletlerinin işgali altındaydı. Komşumuz Mülazım Memduh Bey, manevi kardeşim saydığım İzzet ve bir grup vatanseverle birlikte milli kuvvetlerde yer almak üzere Anadolu'ya geçmiştik. Tek ümidimiz Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Memduh Bey'le söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. ...hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. Ben ve İzzet bir süre kanı kollarındaki sevkiyatla ilgilendik. Memduh Bey ile yollarımız ayrılmıştı. Daha sonra Gap cephesi istihbarat dairesinde çalışmaya başladık. Askeri disipline uygun ve gönülden çalıştığımız için İzzetle bana gizli bir görev verildi. İkimiz eski bir değirmende ekipteki diğer kişilerle buluşacaktık. Oraya gittiğimizde Aylardır haber alamadığımız Memduh Bey'i karşımızda bulduk. Kendisi yüzbaşılığa terfi etmişti ve ekibin komutası ondaydı. Vazifemiz ise düşmanın cephane ve malzeme yığınaklarını tahrip etmek, bazı köprülere imha etmekti. Köylü kıyafetlerine bürünerek vazife yerlerimize doğru yürümeye başladık. Yolda düşman devriyeleriyle karşılaşmamak için dua ediyordum. Çünkü gizli görevimiz ortaya çıkmasa bile tarlaya giden köylülere de zulüm yaptıklarını biliyordum. Biraz geride kalır mısın Şefika? Konuşmak istiyorum Değirmendeki konuşmamıza benzer sözler duyacaksam hiç başlama kumandanım. Bana kumandanın gibi değil, nişanlın gibi davranamaz mısın? Sadece adımı söyle Şefika, ben senin adını söyleye söyleye hayat buldum Adını tekrarlamak sanki bana çelikten bir zırh giydirdi, sanki kurşun işlemez bir sihir yaptı ben bu gönül bahislerini İstanbul'da dinlemek istiyorum Yüzbaşım. Şu anki şartlar... Fakat belki de İstanbul'u hiç göremeyeceğiz. Belki bir ile birlikte biz de havaya uçacağız. Rica ederim Yüzbaşım. Asker ocağında karşılaşan iki insan olarak kabul edelim birbirimizi. Eğer hislerimize kapılırsak bu çok önemli vazifeyi başarmamız zor olur. Yüzbaşım biraz ileride düşman devriyeleri var galiba. Ne yapalım? Yolumuzu değiştirelim mi? Hayır, hayır, hayır. hayır. Bu, bu daha çok dikkat çeker. Bizi mutlaka fark etmişlerdir. En iyisi doğruca gitmek. Unutmayın, çift sürmeye giden köylüleriz. Neyse <gülüyor> <gülüyor> devriyeyi atlattık arkadaşlar. Ben dayanamayıp... ...boğazına sarılacaktım... Ah, kendine hakim ol İzzet... ...şu an onlar ne derse desin önemli değil... ...alacağımız sonuç önemli... ...daha yolumuz var mı kumandanım... ...bu evet. şumarıkların dersini bir an önce vermek istiyorum... ...az kaldı İzzet... ...az kaldı... ...küçük eski bir bağ evinde bizim için bırakılmış... ...tahrip kalıpları, bomba, dinamit gibi malzemeler var... ...nasıl kullanılacağını öğreteceğim size... ...zaten... ...Sami Bey ile Zühra'nın bu konuda tecrübeli... ...zannederim siz de hemen öğrenirsiniz... Bu gece darmadağın edeceğiz Yunan birliğini. Panik, korku ve cephane eksikliği mahvedecek onları. Kaçacakları köprüde uçmuş olacağı için arkadan gelen askerlerimiz bitirecek işlerini. Bir de bize korkak dedi. Kim korkakmış görsün bakalım. kapısı açık. Böyle bir yere nasıl bırakırlar malzemeyi? Kilitli olsa daha çok şüphe uyandırırdı Şefika Hanım. Burada eski bir masadan başka bir şey yok kumandanım. O masa çok kıymetlidir İzzet. Aa Bütün sır masanın altında mı yoksa? Ha? Evet Zühre Hanım. Sami Bey masanın ucundan tutun da kaldıralım İzzet, ah, Hadi. Sen de şu masanın altındaki kilimi çek al Al oradan hani <gülüyor> Hiçbir şey yok <gülüyor> Doğrusu çok iyi gizlemişler Tahta döşemelerden fark edilmiyor Bakın burada bir kapak var Aa, Çok iyi düşünülmüş doğrusu evet, iyi düşünüldü Aşağıda bol miktarda tahrip malzemesi var Ben inip size uzatacağım Sami Bey düzgünce sıralayın malzemeyi İzzet, sen gözlük et. Şefika Hanım, Zühra Hanım, pencereden kapıdan uzak durun lütfen. Sizi gören olmaz. Em ne tamam. Vakit gece yarısını buldu kumandanım. Daha Bekleyecek miyiz? Tamamdır İzzet. Herkes ne yapacağını iyice anladı değil mi? Evet. Son defa söylüyorum. Siz Sani Bey, sol taraftaki büyük köprüyü uçuracaksınız. Aha. Siz Zühre Hanım, Buyur. sağ taraftaki küçük köprüyü imha etmek de sizin vazifeniz. Hem Yüzbaşım. İzzet, seni de köyün girişinde bir adamımız bekliyor olacak. Parolayı söylemeden hiçbir şey açıklamayacaksın. Aha. O sana köyde bir ev gösterecek. Evin önünde nöbetçiler vardır. Orayı cephanelik olarak kullanıyorlar. Ne yapıp edip nöbetçileri atlatacak... ...evin penceresinden el bombasını atacaksın. Emredersiniz kumandan. Unutma. Bombayı asmadan önce şu pimi çekeceksin. Sonra da sekize kadar sayıp fırlatacaksın. Eğer sekize kadar saymadan atarsan... ...zamanında patlamaz... ...alıp tekrar senin tarafına atarlar. Sekizden fazla sayarsan... ...bu defa elinde patlar. Ah. Çok dikkatli ol. Eve çok fazla yaklaşma. Yoksa cephanelikle birlikte... ...maazallah sen de uçarsın. Endişe etmeyin kumandanım. Bu gece vatanın en güzel şiirini yazacağım. Size gelince Şefika Hanım, siz de Yunan karargahının içine gireceksiniz. Aşçı kadınlardan biri bizim için çalışıyor. Sizi kızı gibi gösterip mutfağa alacak. Kadın parolayı söylemeden konuşmayın sakın. Size mühimet deposunu gösterecek ve nöbetçileri oyalayacak. Sizde hemen dinamitleri yerleştirip fitili ateşleyecek... ...ve derhal oradan uzaklaşacaksınız. Emredersiniz yüzbaşım. Ben de karargahtaki diğer cephaneliği uçuracağım. Herkes vazifesini yaptıktan sonra bu bağ evine dönecek. Sizden şüphelenir de yakalarlarsa... ...asla ve asla konuşmayacaksınız. Evet, hadi şimdi dağılalım. Allah yardımcınız olsun... Hakkınızı helal edin yüzbaşım. Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var. Helal olsun. Sizler de helal edin arkadaşlar. Helal olsun. İnşallah eksiksiz döneceğiz buraya. Helal, helal, edin. Edin. helal olsun. Hadi. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Büyük bir iş başardınız. Pencereden bakın. Alevler, patlamalar hala devam ediyor. Biraz sonra askerlerimiz girer köye. Düşmanın kaçacağı hiçbir delik kalmadı. İzzet hala dönmedi merak ediyorum. Düşman askerleri mağlubiyetin verdiği hınçla ateş edip duruyorlardır şimdi. <gülüyor> İzzet de köydeki evlerden birine saklanmış olabilir canım. Belki de yolu şaşırmıştır. Aa, bana kalırsa büyük bir ihtimalle gizlenmiştir. Onu arayalım Memduh Bey. ...belki de şu anda yaralıdır... ...yardım bekliyordum. ...askerlerimiz gelmeden gidemeyiz Şefika... ...tamam sana hak veriyorum... ...bir kardeş gibi bağlanmışsın İzzet'e... ...ondan mesul hissediyorsun kendini... ...ama hepimiz birbirimizden mesulüz... ...bu sebeple sizleri bir kere daha ateşe atamam... ...biraz bekle... ...askerlerimiz gelsin o zaman buluruz İzzet'i... ...size asker gibi davranın diyordum... ...fakat şimdi ne olur... ...ne olur bir baba gibi... ...bir abi gibi dinleyin hislerinizi... ...bulalım çocuğu... Şefika Hanım'la ben gideyim aramaya ha? Siz dikkati çekersiniz kumandanım İki köylü kadından kimse şüphelenmez Kardeşimizi arıyoruz deriz ha hmm, Pekala pekala Gidin hadi Fakat çok dikkatli olun Unutmayın daha yapacağımız çok iş var ...bombalanan ev şu karşıdaki olmalı Şefik Han'a. E, İzzet de fazla uzağa gidememiştir ha. Kime bakıyorsunuz bacılar? Ah, kardeşimi arıyorum ben. Burada misafir kalıyordu. Aa, e, kaç yaşlarındaydı kardeşim e, bacım? 17-18 yaşlarında. Belki benim eve aldığım gençtir ama. Aa, nerede? Aa. Çabuk gösterin. Yaralı mı? Mü Adam, belki aradığın genç o değildir bacım, korkma. Gelin göstereyim Hah, Evim şuracıkta zaten. Ben eve aldığımda yaşıyordu, konuştu bile. Sonra gitti verdi işte. Öldü mü? Öldü mü söyleyin. Ah, başın sağ olsun. Hayır, hayır o değildir. Ölmemiştir o. İnsan bu kadar gençken kolay ölmez. Konuştu demiştin bacaca. Neler söyledi? Safiye'ye söyle. Onu hep sevdim dedi. Sonra binbir zorlukla koynundan küçük bir kese çıkardı. Benim anamındı. Bunu Safiye'ye ver dedi. Ah, ah. Başı düştü yana. Ah, Safiye dedi. Ha. Bu izi. Züra'nın bu izi. Ah. Ah, i̇şte, işte geldik. Ah. İşte orada yatıyor. Avluya kadar getirebildim zavallıyı. İzzet! Kardeşim! İzzet! Vatan şehidi İzzet! Gözün açık gitmesin canım kardeşim. Safiye dedin ha? İnsan kardeşim benim. Safiye'yi bulacağım İzzet. Söz sana. Diyeceğim ki... Ölmeden önce seni sayıkladı. Seni sevdiğini söyledi diyeceğim. Vasiyetin yerine gelecektir kardeşim. Rahat uyu. Anadolu ateşim benim. Rahat uyu. Buyur. Buyur keseyi bacım. Emanet bende kalmasın. Çok solgun görünüyorsun Şefika Çık biraz bahçede dolaş istersen Hala düşman karargahına nasıl girdiğini bir tane anlatsana ne olur Uf, Kaçıncı dinleyişin Rıza Halanı yormayalım Bak hala nasıl yorgun ve zayıf görünüyor İyice dinlensin gene anlatır Çabuk toparlarım yenge merak etme Memduh bey İstanbul'a ne zaman dönecekmiş Şefika Düşman askerlerine selam vermek zorunda değil. Dönsün artık. Bir aya kadar dönmüş olur zannederim Rıza. İyi. O gelinceye kadar biz de hazırlıklarımızı yaparız. E, ne hazırlığı bu yenge? Tabii ki düğün hazırlığı. Yoksa hep nişanlı mı kalacaksınız? Ah, evet. Artık bunu düşünebiliriz. Çünkü başkumandanlık meydan muharebesiyle son noktayı koyduk. Destanlar yazarak attık düşmanı vatanımızdan. Hür bir millet olarak yaşayacağız artık huzur içinde. Gerçi yapılacak çok şey var daha. Fakat Mustafa Kemal Paşa'mız sayesinde onların da altından kalkacağız inşallah. Ah, çok şükür bugünleri gördük Şefika. Bunu binlerce şehidimize, gazilerimize borçluyuz. İzzeti düşünüyorum şimdi yenge. Onun bir vasiyeti var. Yerine getirmem lazım Gidip sevdiği kızı bulmalıyım Tabi ya git Hayata doyamadı yavrucak Kızın nerede olduğunu biliyor musun? Memduh evini tarif etmişti İzzetlerle bitişikmiş evleri Bir de Annesinden hatıra kalmış bir yüzüğü var İzzet'in Onu Safiye'ye verin demiş Zaten kimsesi yoktu çocuğun Vah yavrucak o zaman götür ver Şefika. Madem birbirlerini seviyorlarmış. Bilmediğim bir şey var yenge. O bir Rum kızı. Öyle mi? Hay Allah. Ah Hiç aklıma gelmemişti. Adı niye Safiye peki? Aslında Sofia. Fakat İzzet ona Safiye dermiş. Onunla beraber Anadolu'ya geçmek için çok yalvarmış ama... İzzet götürmek istememiş. Ya <gülüyor> En iyisi kızı gör. Tanış, konuş. Çocuğun vasiyetini yerine getir. Yüzüğü hak ediyorsa almalı. Haklısın yenge. En doğrusu senin dediğin gibi yapmak. Anne! Anne babam geliyor. Eyvah! Lafa daldık. Hemen sofrayı hazırlayalım Şefika. <gülüyor> <gülüyor> Miralay Subi bey acıkmıştır... Oo, bakıyorum abimin yeni rütbesini sık sık söylemek... ...pek hoşuna gidiyor yenge. <gülüyor> Kime baktın hanım kızım? O evde oturanlar Yunanistan'a gitti... Bir kızları kaldı burada ama o da çalışıyor. Birazdan gelir. Ee, ailesinin için Yunanistan'a gittiğini biliyor musunuz? Kendilerinden hesap sorulacağını zannedip korktular boş yere. Gitmeyin diye ısrar ettik ama dinlemediler. Kızlarının adı Sofia mı? Genç bir kız olacak. Sofia evet. Burada kaldı o. Çok ısrar etti ailesi. Zorladı ama o inat etti gitmem de gitmem diye. Ah işte... Sokağın başında göründü. Ah, pek de güzelmiş. Hem güzel hem namusludur. Mahalleli pek sever korur onu. Güzelin şansı olmaz derler ya. Bu kızın da bahtı kapalı galiba. İzzet gitti gider. Ben de İzzet'ten haber getirmiştim ona. Akşamınız hayırlı olsun. Sofia kızım bak bu hanım seninle konuşmak ister. Sana İzzet'ten haber getirmiş galiba. Hadi gözün aydın. İzzetten mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Benim adım Şefika. Evinizde konuşabilir miyiz? Aa, tabii tabii. Buyurun eve girelim Şefika Hanım. Sofia sonra bana da anlat olur mu? Olur teyze. Buyurun oturun. Size bir kahve pişireyim hemen. Aa, zahmet etme. Zaten işten geliyorsun. Yorgunsundur. Ah İzzet'ten haber getirmişsiniz ya. Yorgunluğum uçtu gitti. Nasıl? İyi mi o? Sana bambaşka haberlerle gelmek isterdim Sofia. Fakat sadece İzzet'in son sözlerini getirebildim. Hepimizce mukaddes sayılan bir dava uğruna... Vatan uğruna şehit oldu İzzet. Şehit mi oldu? Son sözlerini sana ulaştırmayı onun vasiyeti bildim. Şehit oldu demek. O şimdi cennette. Bütün şehitlerimiz gibi. Sen ondan geriye kalan tek insansın. Onunla gitmeyi öyle çok istemiştim ki. Safiye'ye söyleyin. Onu hep sevdim demiş. Tanrım... ...bu acıya nasıl dayanacağım ben? Bilmem seni teselli eder mi? Ondan bir hatıra getirdim sana. Bir Acı. yüzük... ...annesininmiş. Al. Anladım ki... ...sen bunu gururlanarak takması gereken tek kişisin. Bu yüzük benim izzetim olacak bundan sonra... Ölünceye kadar çıkarmayacağım parmağımdan Beni bulduğunuz Beni annesinin yüzüğünü takmaya layık gördüğünüz için Çok teşekkür ederim Şefika abla Burası hepimizin vatanı Yazık ki bizi birbirimize düşman etmek için işgalci devletler ne mümkünse yaptılar Biliyorum Sofya. Hem bizim münevverlerimiz Hem de yıllardır bu vatanda yaşayan azınlıkların münevverleri bunu biliyor Fakat bazıları geç anladı işte sen genç yaşına rağmen bunu bildiğin için tebrik ediyorum. İçinde Anadolu ateşinden bir kıvılcım taşıyorsun. İzzetin kıvılcımı. Şimdi gökyüzünde belki bir yıldız olmuş parlıyordur. Adını bildiğimiz, bilmediğimiz bütün şehitlerimiz... ...bütün Anadolu kıvılcımları şimdi orada. Emin ol Sofia... Bundan sonra seninle sürecek olan dostluğumuz onları bahtiyar edecektir. Gel şimdi. Seni alnından öpmek istiyorum. Sevgili kardeşim. Niyase Barut'un yazdığı Anadolu Ateşi adlı oyunumuzun beşinci ve son bölümünü dinlediniz. 1998 yılında Cumhuriyetimizin 75. yıl dönümü nedeniyle yapılan radyo oyunu yarışmasında arkası yarın dalında birincilik kazanan oyunu sundu.